Cezaevinde günleriniz nasıl geçiyor? 2016 yılında Silivri 4 nolu cezaevinde kardeşlerle bir arada kalıyordum. Sevkim olduğunu söyleyerek beni bu tipsiz cezaevine getirdiler ve güvenlik gerekçesiyle bundan sonra tek kalacaksın dediler. Ben de "Beni kardeşlerimden mi koruyorsunuz? Siz bana zarar vermezsiniz. Kimsenin zarar vereceğine inanmıyorum." demiştim. Bu gerekçeyle tek tutuluyorum. Zannımca tek kalmaya da devam edeceğim. Genişliği 5, uzunluğu 8 adım olan bir tekli odadayım. Banyosu, lavabosu, mutfak tezgahı, yatak ve masasıyla beraber hareket alanı yarı yarıya düşüyor. Odayla aynı ölçülerde bir de bahçem var. Bahçe kapısı sabah 8'de açılıyor, akşam güneş batımında kapatılıyor. Odaların yapısı nedeniyle kimseyi görmem, yüz yüze iletişim kurmam mümkün değil. Fakat yakınımda bulunan odalarla yüksek sesle iletişim kurabiliyorum. Cezaevlerinde kalmış kardeşlere tarif etmek isterdim. Lakin bu cezaevi Türkiye'de tek olduğundan başka bir cezaevine benzetemiyorum. Başkanın muhaliflerini ağırladığı zulümde VIP cezaevi. Hamdolsun ki odaların genişliğine onlar, gönüllerin genişliğine Allah hükmediyor. Yine hamdolsun ki ortamın fiziki yapısına onlar, manevi yapısına Allah hükmediyor. Allah bize annelerimizden daha merhametli olduğundan onun rahmet ve yardımını her an yanımızda hissediyoruz. Onun yakınlık, rahmet ve yardımını hissetmediğimiz olmuşsa bu bizim kendi günahlarımız ve kusurlarımız sebebiyledir. Onu her türlü eksiklikten tenzih ederim. Günümü kaba tasnifle üç parçaya bölüyorum. Birinci bölümde ilmi okumalarımı yapıyorum. İkinci bölümde yazı yazıyorum. Sizlerden de bu konuda dua isterim. Son bölümde ise belirlediğim sabit bir listeden ihtiyacım olan farklı alanlardaki kitapları okuyorum. Haftanın bir gününü mektuplara cevap yazmaya ayırıyorum. Çoğu zaman bitiremesem de sırasıyla mektuplara cevap vermeye gayret ediyorum. Bunlara ek olarak her gün 45 dakika, 1 saat arası tempolu yürüyüş yapıyorum. Kaldığım cezaevinde sosyal faaliyetler çok kısıtlı. Haftada yalnızca 1 saat. Tabi, Hanzala'yı unutmamak lazım. Sürekli beni kaçırma planları yapıyor. İlk planı beni sessizce kaçırıp karşımıza çıkacak görevlileri çöp kutusuna atmak üzerineydi. Bu planı anlatırken o kadar çok güldü ki planımız akamete uğradı. İkinci planı cezaevine kanat getirecekmiş. Ben de o kanatları takıp uçacakmışım. Diyemedim ki, oğlum, maalesef üstümüzü demir tellerle kapattıkları için başkanın vip ikramı, Kanat taksak da uçamıyoruz. Selam ve duayla.